Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşlerim Allah'a hamdolsun ki bir hayır üzere bizleri Zonguldak'ta böyle güzel bir ortamda buluşturdu. Rabbim nasıl bizleri burada hayır namına buluşturduysa, inşallah atılan adımlar Allah içindir de, ihlasla yapılan işlerin karşılığının ödeneceği o güzel yurtta da bir sofrada otururuz. O zaman konuşan bu günahkar kardeşiniz olmaz o da sizin içinizde dinleyenlerden biri olur. İmanı öğrendiğimiz en büyük muallim olan Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz konuşur, biz de dinleriz. Mevla o günleri görmeyi nasip eylesin inşallah. 82 il, 82 sahabi deyip yola çıktık. İstanbul Siyer Araştırmaları Merkezi'ndeki kardeşlerimizle İstedik ki Türkiye'nin 81 vilayetinde ve Kıbrıs'ta, Lefkoşe'de o topraklara imanın tohumunu götüren o güzide insanlarla bir daha tanışalım. Anadolu topraklarının dört bir tarafında sahabenin izleri var. O izlerden haberdar olalım. Bu maksatla bu 82 ilde bazen kabirleri orada olanları seçtik. Bazen makamları orada olanları seçtik. Size çok yakın mesela Bartın, Bartın'da Ebu Derda diyeceğiz. Çünkü ona ait bir makam var orada. Bazı illerde o illerin fatihi olan sahabi efendilerimizi seçtik. Bazı illerimizde o illerde bir şekilde ikamet edenleri seçtik. Bazı illerde de ilişkilendirdik. Zonguldak'ta ilişkilendirdiğimiz illerden birisiydi. Bugün biliyorsunuz bu meclis ne Muhammed Emin Yıldırım'ın adına kuruldu ne başka bir derneğin ya da vakfın adına kuruldu. Burada bu meclisi biz Cabir bin Abdullah'ın adına kurduk. Peki neden biz Cabir bin Abdullah diyeceğiz Zonguldak'ta? Çünkü asr saadetin o saadetli insanı Gerçekten birçok alanda bize örnek ve rehber olabilecek bir isimdir İlim mi cihat mı mücadele mi aklınıza gelen ne alan varsa Ensar'ın bu yiğit insanının üzerinden öğrenmek mümkündür Ancak Cabir bin Abdullah bize çok önemli bir şey daha öğretecek Zaten konumuzun başlığı da o helal kazanç örneğini öğretecek dedim ki ben isimleri belirlerken madem Zonguldak'taki kardeşlerim zor imkanlar altında helal lokma götürmenin gayretini veren insanların yoğunlukta olduğu bir ilimizdir herkes otururken para kazanırken onlar yerin binlerce metre altında Belki birçokları hak etmediğinin de altında paralar alarak Sırf onun bunun emeğiyle değil Peygamber aleyhissalatü vesselam Elinin emeğiyle geçin Alnının teriyle geçin ve evine helal lokma götür diye işaret ettiğinden dolayı gayreti bu olan insanlardan oluşuyor O halde biz Zonguldak'ta öyle bir isim seçmeliyiz ki benim muhataplarıma uygun olsun helal kazanç için gayret eden insanlara asr-ı saadette bu manada örnek ve rehber olabilecek bir isim olsun. En güzel isim inanın ki Cabir bin Abdullah olurdu ben de o ismi seçtim İnşallah isabet etmişizdir göreceksiniz ki bize o kutlu hayatıyla neler neler söyleyecek neler neler gösterecek. Bir sahabiyi tanımanın birkaç yolu vardır. Mesela onun hayatını anlatan kitapları okursunuz, hayatından bilgiler alırsınız. Sözlerini dinlersiniz, hayatından bilgiler alırsınız. Çağdaşlarının sözlerine müracat edersiniz. Dost, düşman, on sahabi hakkında söylenen sözlere dikkat eder, bir şeyler alırsınız. Aleyhisselatu vesselam efendimiz o sahabi hakkında bir şeyler söylemişse o sözler çok önemlidir bizim için o sözleri dinlersiniz bir şeyler öğrenirsiniz bir sahabiyi öğrenmenin yollarından bir tanesi de şudur genelde buna dikkat edilmez eğer sahabi efendilerimiz Aleyhisselatu vesselam efendimizden hadis duymuş ve bize nakletmişlerse aslında naklettikleri o hadisler bir yönüyle sahabi efendimizle efendilerimizin şahsiyetinin anahtar kavramlarını o rivayetin içerisinde tutar. Teşbihte hata olmasın diyeceğim ama bu teşbihte hata var. Ama yine de mukayese olsun diye söyleyeceğim. Şimdi beni dinleyeceksiniz. Bir saat, bir buçuk saat sizlerin sabırlarına göre konuşacağım salondan çıktığınız zaman hepinizin istifadesi aynı olmayacak hepiniz aynı yerde de durmayacaksınız aslında şahsiyetiniz hassasiyetiniz neyin üzerinde yoğunsa benim o bir saatlik bir buçuk saatlik konuşmamın içerisinde en fazla akıllarınızda onlar kalacak Sahabi efendilerimiz de böyleydiler. Özel olarak hadislerin nakli için kurban nesil dediğimiz ve muksirinden olan isimler ki Cabir bin Abdullah da o isimlerden biridir. Onların özel bir hususiyeti var. Ama genel anlamda Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan hadis rivayet eden sahabilerin birçoklarını biz rivayet ettikleri hadislerin muhtevalarından ve mesajlarından anlayabiliriz. Cabir bin Abdullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bize tam 1540 tane hadis rivayet etmiştir. Muksirinden olan 9 sahabinin 8.sidir o. Onun öncesinde Abdullah İbn Abbas var 1660 hadisle hemen onun arkasından Cabir bin Abdullah gelecek 1540 hadisle. Onun rivayet ettiği hadisler dinin akidesini, akaidini, itikadını, dinin ahlak boyutunu, dinin ibadet boyutunu ve muamelatına ait birçok şeyini bize öğretecek. Ancak özellikle dikkat edin. Cabir bin Abdullah'ın rivayetlerinin içerisinde helal lokma konusunda önemli bir titizlik ve o rivayetlerin aktarımı konusunda bir hassasiyet vardır. Açın İbni Mace'nin ticaret babını uzunca bir hadis okuyacaksınız orada hadisi nakleden Cabir bin Abdullah'tır. Hadisin son cümlesi şudur. Helalle yetininiz, haramlara asla itibar etmeyiniz. Niye bu hadis onun dilinden bize aktarılır? Çünkü onun hayatında böyle bir hassasiyet var. Zaten biz bugün hassasiyetini, hassasiyetimiz kılmak için buradayız. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında? Onun dediğini onu çok anlayan dillerden bir tanesi şöyle diyordu. Helal dairesi geniştir, keyfede kafidir. Eğer sen o daireyi bilirsen o dairede çok hareket alanı var. Çünkü Allah Kur'an'ında bile helal helal helal demez. Zaten helaldir, haram haramdır, haramlar çok azdır da haramları sayar gerisi de helaldirdir. Eğer biz helal dairesini kullanmayı bilirsek keyfimize yetecek kadar alırız oradan alacağımızı. Aynı Cabir Hazreti Ayşe ile birlikte bize bir hadis rivayet edecek. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz diyecek ki bir adam için en hayırlı şey elinin emeğiyle kazandıklarıdır. Allah bir insanın emeğiyle kazandığı işe bereket ihsan eder. Alın size Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın helal kazanç için söylediği bir söz. Bir söz daha söyleyeyim. Aslında olayın aktörü bir yönüyle Cabir bin Abdullah'ın da hocası olan Muaz İbni Cebel'dir. Muazibni Cebel dersem, hepiniz bilirsiniz asr saadetten kimden bahsettiğim, bir alimden bahsediyorum, bir fakihten bahsediyorum. Yaşı kırk olmadan bu dünyadan çekip gitmesine rağmen, bugün hangi tefsir kitabını alsanız, hangi fıkıh kitabını alsanız, hangi hadis kitabını alsanız, adını duyacağınız bir büyük insandan bahsediyorum. Muazibni Cebel. Alimdi fakihdi ama ne olur bu sözümden alınmayın o alim olurken fakih olurken birilerine yaslanarak mı o ilmi elde etti acaba vakıfların derneklerin kapılarını çalıp burslar toplayarak mı o bursların sayesinde mi ilim elde etti o ilmi elde ederken birilerine el mi açtı asla. Biz Muaz İbni Cebel'in o yönünü bilmeyiz. Ama bilelim Muaz o ilmi elde ederken tarlada çalıştı, kendi elinin emeğiyle kazandığıyla ilim elde etti. Elinin emeği, alnının teri o işin içinde olduğu için Allah onun birini bin etti. İşine de, ilmine de, ameline de bereket ihsan etti. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Geldi diyor bir gün aleyhissalatü vesselamın huzuruna. Efendimiz çok severdi Muaz'ı. Çok sevindi. Hemen ellerini uzattı. Muaz ellerini uzatmak istemedi. Efendimizin elleri şöyle kaldı. Muaz uzat derecesine ellerini istedi. Çekine çekine ellerini uzattı. Uzatırken de dedi ki Muaz. Ya Resulallah. Tarlada çalışırken ellerim nasırlaştı. O nasırlaşan elleri uzatıp da senin ellerini incitmek istemedim. Ne dedi Efendimiz? Sözden önce bir şey dedi. Aldı o ellerin içini öptü. O nasırlaşan ellere Peygamber aleyhissalatü vesselam bir öpücük kondurdu. Muaz dedi. Senin vermekten çekindiğin o eller. Allah ve Resulünün sevdiği ellerdir. Allah o ellerin sahibine cehennem azabını haram kılmıştır. Budur. Böyle elleri seviyor Allah. Ona buna yaslanan, ona buna el açan elleri sevmiyor Allah. Sevmiyor Resulullah. Çünkü alnın teriyle Kazanılan işte bereket olduğunu biliyor. Ve Cabir bin Abdullah bu işin bu olayın ravisi olarak varın siz o olaydan ne kadar nasiplendiğini siz anlayın. Biz böyle bir yiğidi anlamaya çalışacağız. Gelin öylesi anlayalım. Anlayalım ki hayatlarımız onlarla anlamlansın inşallah. ''Cabir İbni Abdullah, Medineli Ensar'ın yiğitlerinden, Seleme oğullarından o, Seleme oğullarının mahallesinde oturur, gidenler çok iyi bilir, Kıbleteyn Mescidine yakındır. Mescid-i biraz uzak olduğu için bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelecek, ''Ya Resulallah'' diyecek, ''Evim uzak, beş vakit namaza gidip gelmekte zorlanıyorum.'' Bir yakın ev tutsam da mescidi nebeviye gelip gitmem biraz daha rahat olsa olmaz mı? Olur diyecek efendimiz. Ama sevabını azaltmak istiyorsan gel. Eğer sevabını çoğaltmak istiyorsan Allah'ın mescitlerine yürürken attığın her adımda sevap olduğunu, sevap kazandığını bilirsen eğer sen bilirsin. Gelir mi artık? Cabir bin Abdullah. İçinizde Ada Pazarından gelen kardeşlerim var. İstanbul'dan, Üsküdar'dan gelenler var. Çaycuma'dan gelenler var. Biz Zonguldak'tan gelenler onlara gıpta etmeliyiz. Onlar her adımlarıyla inşallah hepimizden daha da nasiptar olarak bu meclisten ayrılacaklar. Allah onların da bizlerin de nasibini çok eylesin. Seleme oğullarından. O oğullarla... Çok farklı hatıraları var. Onun babası Abdullah İbni Amr. Bir şehadet sevdalısı. Yiğit mi yiğit birisi? Onu anlatacağım şimdi size. Anası İbnül Esir'de Üstül Gâbe'de ve İbnül Esir'in Üstül Gabe'de aktardığına göre... Nüseybe Binti Akabe İbni Adi Ben de o ismi tercih ediyorum İbni Hacer el de onu farklı okur En ise okur Üne ise okur Akabe'yi ise Aname olarak okur ama İbnül Esir'in nakli daha doğrudur O da mümine bir hanımdır O genç babasının ocağında yetişirken Olayların aktarımından öğrendiğimize göre ya yedi tane ya dokuz tane kız kardeşin onuncu ya da sekizinci erkek kardeşi olarak doğuyor. Böyle bir hanede onun dışında dokuz tane kız kardeş var o hanede bakın helal lokma olarak. Helal kazanç örneği olarak... ...Cabir İbni Abdullah'ı anlamamızın... ...sebeplerinden bir tanesi de odur. Masa başında... ...hayatın içerisinde kolaylıklarda... ...helal kazançtan bahsetmek kolaydır. Ama evde ekmek bekleyen... ...çocuklarınız, kardeşleriniz... ...anne ve baba varsa... ...harama bulaşmadan... ...helal lokma götürmek... ...her baba yiğidin harcı değil... Onu yapan işte Cabir bin Abdullah oluyor. Dokuz tane kız kardeşi var. Çalışmıyorlar. Emek bekliyorlar. Para bekliyorlar. Eve bir şeyler gelsin. Geçinelim diye bekleyenler var. Öyle bir hanenin tek erkek çocuğu Cabir bin Abdullah. Ne zaman doğuyor? Miladi 607. Nübüvvetten 13 yıl önce ve Selam Efendimiz'e İslam'ın mesajları geldiğinde onun yaşı ona göre hesap edin 7-8 yaşlarındadır. ve Selam Efendimiz Esat İbni Zürare ile buluştuktan sonra onun yaşı 14-15'tir. Böyle biri olarak büyüyor Cabir bin Abdullah. Baba Abdullah İbni Amr ufacık bir tarlası var. O tarlada Elinin emeğiyle geçinen birisi ve çocuklarını kızlarını alın teriyle besleyen bir baba Esat İbni Zürare'nin getirdiği İslam'ın mesajlarına iman edip Medine'nin ilk iman edenlerinden olmuş. Daha sonra Cabir İbni Abdullah Musab'ın elinden iman şerbetini içecek. İman ettiğinde yaşı 15 Efendimiz Medine'ye hicret edip gelecek. Medine'nin yiğitleri yavaş yavaş çoğalınca o da o yiğitlerden biri olarak Efendimizin yolunu gözleyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelecek. Mescid-i Nebevi'nin inşası başlayacak. İnşaat süreci bittikten sonra ensar muhacir kardeşliği olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cabir İbni Abdullah'ın babası olan Abdullah İbni Amr'a Bir muhacir kardeş vermeyecek Niçin? Zaten kendisini zor geçindiriyordu Onun için Onun nasibi muhacirlerden olmayacak O İslam'ın mesajlarını Öğrendiği andan itibaren Hayatında Allah yolunda Ölmenin adı olan Şehadetin Başka bir anlamı Başka bir değeri olacak. Hicretin ikinci yılı Bilal'in sesi duyuluyor Medine sokaklarında. Bilal Bedre asker istiyor. O askerlerden biri olmak için Cabir İbni Abdullah'ın evinde babasıyla bir tartışması var. Baba o gün 50-51 yaşlarında Oğul o gün 17-18 yaşlarında sahabe evinden bahsediyoruz dikkat edin. Neyi tartışıyorlar? Baba diyor ben gideceğim Allah yolunda cihada. Oğul diyor ben gideceğim Allah yolunda cihada. Birbirleriyle tartışa tartışa en son Abdullah İbni Amr diyor ki oğluna oğlum bu ilk gazve ve Selam efendimizin bu düzeyde asker alarak gittiği ilk büyük gazve ben de senin babanım bu sefer benim olsun hak bir dahaki seferde senin olsun ne olur bu ilk olmayı babana bırak bir şartla diyor baba bundan sonraki gazvede sıramı almayacaksın tamam diyor ama dua et ki baban gelmesin. Zaten baban gelmek için gitmiyor o dönmek için o yolu yürümüyor ölmek için gidiyor. Ben o duayla yanıp tutuşuyorum sen de aynı duayı yap ki baban Bedr'in meydanında ölen o yiğitlerden bir tanesi olsun. Vedalaşıyor kız çocuklarını Cabir'in kardeşlerini Cabir'e bırakıyor sarılıyorlar gidiyorlar. Medine'den Bedre 160 kilometredir. 160 kilometrelik o yolu Abdullah İbni Amr yanında Mübeşşir İbni Münzir isimli Ensar'ın başka bir yiğitlerinden biriyle yürüyor. 160 kilometrelik o yolu ta Bedr'in meydanına kadar yürüyene kadar Dillerinden o iki yiğidin düşürmediği şey şehadet şehadettir. O diyor ki ben ölürsem şöyle olur. O diyor ki ben ölürsem şöyle olur. Yol boyunca konuştukları tek şey Allah yolunda şehit olmaktır. Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği iman ile inkarın ilk büyük buluşmasında Allah imanı galip getirecek. Küfrün beli kırılacak. Bir daha doğrulmamak üzere o gün Bedrin meydanına 14 yiğit kanlarını bırakacak. O 14 yiğitten bir tanesi Mübeşşir İbni Abdül Münzir olacak. Mübeşşir İbni Abdül Münzir kim biliyor musunuz? Size bir sahabiyi diyeyim daha iyi öğreneceksiniz onun kim olduğunu. Tevbe kahramanı olan Ebu Lübabe'nin kardeşidir. Ve Bedri'nin şehitlerinden bir tanesidir. O gün o meydanda mübeşşir duasına icabet bulacak. Abdullah İbni Amr ise şehadete kavuşmadan gelecek. Gelecek. Oğul Cabir bin Abdullah karşısında görünce sevinecek. Ama o ağlayacak oğluna sarılırken... Olmadı oğlum diyecek. Allah bu sefer babana şehadeti nasip etmedi diyecek. Bir yıl var Bedirle Uhud'un arasında biliyorsunuz. Bir yıl boyunca Cabir bin Abdullah tarlada babasının yanındayken ona yardım ederken her daim babasının dilinden duyduğu şey yine şehadet olacak. Baba gece gündüz Allah yolunda şehit olmanın duasıyla yanıp tutuşacak. Duası böyle olan, gündüzü böyle olan birine Allah nasıl rüyalar nasip eder Allah aşkına? Niye bizim rüyalarımızda bir anlam yok? Siz buradan anlayın. Gündüzlerimizde hayır namına şeyler az olduğu için Allah gecelerimizi hayır namına beneketlendirmiyor. Ama Abdullah İbni Amr gündüzünde tarlada çalışırken bile aklı şehadette, Allah, aklı Allah yolunda kurban olmakta olduğu için gecesinde de bunu görüyor. Ve bir gece rüyasında Mübeşşir İbni Abdülmünzir'i görüyor. Mübeşşir'i görünce bir de bakıyor ki Mübeşşir cennette oradan oraya koşuyor. Merak ediyor. Sen ölmedin mi diyor. Öldüm diyor cennetteyim. Peki ne bu hal? Allah burada böyle mükafat veriyor şehitlere diyor. O sevinçle uyanıyor. Uyanır uyanmaz koşuyor Efendimizin yanına. Ya Resulallah diyor. Vallahi rüyamda bugün mübeşşiri şu halde gördüm. Mübeşşir bana şöyle dedi. Nedir Allah aşkına bu rüyanın tabiri? Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir anda gözleri doluyor Efendimizin. Ey Abdullah diyor. Mübeşşir sana şehadetin müjdesini getirmiş. İnşallah sen yakında Allah yolunda şehit olacaksın. O bunu duyunca sevincinden ne yapacağını şaşırıyor. Ve onun üzerine dualarını daha da çoğaltıyor. Aradan bir yıl geçmiş. da asker istiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cabirlerin evinde yeni, yeni bir tartışma var Yine baba oğul sen mi gideceksin cihada Ben mi gideceğiz, gideceğim cihada Onun tartışmasını yapıyorlar O tartışma uzuyor Cabir babasına diyor ki Baba verdiğin sözü hatırla Bana ne demiştin Bir sen bir ben Sen gittin sıra bende bu sefer cihada gitme sırası benim. Beni bırak ben gideceğim. Israr ediyor Abdullah Amr oğluna. Diyor ki Cabir İbn Abdullah baba. Vallahi bana başka bir şey isteseydin. Benden başka bir talepte bulunsaydım. Sana onu kesinlikle verir. Ve nefsimi senin ayaklarının altına koyardım. Ama şimdi benden istediğin şey... Allah yolunda cihad ve o cihadın arkasından gelen şahadettir. Ben bunu sana vermem diyor. Tartışma devam ediyor. En sonunda Abdullah İbni Amr diyor ki gel gidelim Resulullah'a söyleyelim. O aramızda hükmetsin. Seni seçerse seni beni seçerse beni. Varıyorlar Efendimizin huzuruna. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e anlatıyorlar. Efendimiz ikisini de dinliyor. Baba oğul ikisinin de cihat konusunda o hassasiyetini görünce aralarında hüküm vermek istemiyor. Çünkü Efendimiz biliyor hangisinin lehine hüküm verse biri kırılacak. Diyor ki ben sizin hakkınızda hüküm vermem. Gidin kendiniz kendi aranızda halledin. Dışarıya çıkıyorlar Abdullah İbni Amr oğlunun ellerini tutuyor Cabir'in. Oğlum diyor biliyorsun ki Allah dokuz tane kızdan sonra seni bana verdi. Vallahi yeryüzünde Resulullah'tan sonra insanlar içerisinde bana en sevgili olan en fazla sevdiğim de sensin. Ama ne olur bu sefer Hakkını bana ver. Biliyorum hak senin. Ne olur hakkını bana ver. Ben bu sefer bu cihada katılayım. Niçin bunu ısrarla istiyorum biliyor musun? Niçin diyor merakla Cabir bin Abdullah. Gördüğü rüyayı anlatıyor. Mübeşşir İbni Abdülmünzili gördüm rüyamda. Bana böyle böyle dedi. Ben biliyorum ki Allah bu sefer bana şehadeti kavuşturacak. Ne olur bana bu sefer... Müsaade et bunu deyince Cabir bin Abdullah sırasını ve hakkını babasına bırakıyor ve babası orada dokuz tane kız kardeşini Cabir'e emanet ederek Uhud'un meydanına yürüyor. Ne oluyor Uhud'da? Uhud iman ile inkarın ikinci büyük buluşmasıdır. Uhud'un ilk safhası aslında bir Bedir'dir ama sonra Okçular yerlerini terk ettikleri için Uhud'un hali değişecektir Ve Uhud'un meydanına o gün Müslümanlar 70 tane şehit bırakacaklardır O 70 tane şehitten bir tanesi de Abdullah İbni Amr olacaktır Savaşın neticesini bekliyor Medine'de Savaş hakkında haberler gelince Koşa koşa geliyor Cabir bin Abdullah Uhud'un meydanına Anlıyor ki Hamza da devrilmiş. Abdullah İbni Caş da gitmiş. Musab İbni Umeyr de gitmiş. Enes Bin Nadır da gitmiş. Cabir'in halasının kocası olan Amr İbni Cemuh da gitmiş. Cabir'in babası olan Abdullah İbni Amr da gitmiş. Arıyor babayı. Arıyor. Cesedini bulamıyor. Bir yere geliyor. Oraya yaklaşacak. Sahabe bırakmıyor gitme diyor zorla tutuyorlar niçin görmesini istemiyor sahabe babasının cesedini o halde Çünkü müşrikler uzuvlarını parçalamışlar ona müsne denir Arap geleneğinde çok kötü bir gelenektir Efendimiz onu tamamen haram kılmıştır öldürdükleri insanların bir de organlarını keserler onu yapmışlardır Abdullah İbn Amr'a ama en son Cabir İbn Abdullah varacaktır babasının cesedinin başına o kanlı bedenini alacaktır kucağına erdin babacığım diyecek istediğin özlediğin şehadete Allah seni kavuşturdu diyecek ve orada gözyaşı dökecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam uzaktan onları seyrediyor. Efendimiz de o gün yaralı biliyorsunuz. Geliyor ağlayın ağlayın diyor. Ne kadar ağlarsanız ağlayın. Vallahi melekler şimdi Cabir aldı ve cennete doğru götürdü diyor. Efendimiz onları o halde bırakıyor. Diğer işlerle uğraşıyor. O anda Cabir bin Abdullah'ın kız kardeşlerinden bir tanesi bir deve getirmiş. Babasının cesedini deveye yükleyecekler. Kendi mahalleleri olan Seleme oğulları mahallesindeki kabristanlığa götürecekler. O kanlı cesedi devenin üstüne koyuyorlar. O anda bir münadinin sesi duyuluyor. Her kimin Uhud meydanında bir şehidi varsa... Şehitlerini Medine'ye götürmesin. Şehitler öldükleri yere defnedilirler. Herkes Uhud'un meydanına defnedilecek. Anında Cabir İbn Abdullah bu emrin gereğini yerine getirecek. İndirecek babasını devenin üstünden bekleyecek efendimizi. Kabirler kazılacak o gün. 25-30 kabir kazıldığını biliyoruz. Ama şehit sayısı fazla. Efendimizin o emrini duymadan bir miktar şehit Medine'ye götürülmüş. Bir miktarda yaralı onlar Medine'de vef vefat edip şehit olacaklar. Ama o anda o meydanda şehitler fazla. Efendimiz fazla olduğunu görünce iki kabre bir şehidin konmasını istiyor. Sahabe soruyor. Ya Resulallah kimi kimle defnedelim kim kimi seviyorsa onunla diyor. Kimin kiminle bir bağı varsa ikişer ikişer o kabirlere konuyorlar. Hamza konuyor onun üstüne yiyeni olan Abdullah İbni Caş. Sonra başka biri, sonra başka biri. Amr İbni Cemuh sahabenin yiğitlerinden biridir. Uzun boylu biridir. Ömer gibi ayağı da sakattır, topaldır. Onun için Bedre Efendimiz almamıştır. Ama ayağı öyle olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüne gözükmeden Uhud Savaşı'na gelmiş. Uhud'da da şehit olmuştur. Uzun boylu olduğu için ona özel bir kabir kazılmıştır. Baya uzun. Onu koymuşlardır. Sonra soruyor sahabe. Ya Resulallah. Amr İbni Cemuh'un üzerine kimi koyalım? O uzun boylu biri, onun gibi biri olsun ki o mezar onu da alsın. Ne diyecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Abdullah İbni Amr kısa boyluydu ama o onu çok severdi. Sevenleri birbirinden ayırmayın, onu da onun üzerine koyun diyecek. Ve Amr İbni Cemuh'un üzerine Abdullah İbni Amr konulacak. Kabirler öyle kapanacak. Kabrinin başında oturup gözyaşı dökecek. Nice sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelip Cabir bin Abdullah'ı kaldırıp kendisi elinden tutarak Medine'ye doğru gönderecek. Birkaç gün sonra Cabir bin Abdullah Efendimizin huzurunda yüzünde bir hüzün var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz soruyor nedir bu hal? Ya Resulallah diyor, babamın ayrılığına halen alışamadım. Efendimiz diyor ki, Allah babanın halini bana gösterdi. Sana söyleyeyim mi? Bir anda heyecanlanıyor Cabir. Söyle ya Resulallah, Allah babanla cennette perdesiz bir halde konuştu. Hiç kimseye nasip olmayan bir ödülü orada ve vesselam Efendimiz... Cabir bin Abdullah'ın babası olan Abdullah İbni Amr için söylüyor. Cennette perdesiz bir biçimde konuştu. Mahiyeti nasıl bilemiyoruz. Ama efendimizin beyanı bu. Onun her beyanına lebbeyk ya Resulullah dedik. Başımıza koyduk, onu da koyuyoruz. Allah onunla konuşunca babana dedi ki: "Ne istersin benden?" Baban dedi ki ya Rabbi şehadet ne kadar tatlı bir şeymiş. Geldim ve o tadı tattım burada. Ne olur gönder beni dünyaya bir daha senin yolunda savaşayım. Şehit olayım bir daha geleyim. Bir daha gönder bir daha geleyim. Bir daha gönder bir daha geleyim. Bu bir hadis biliyorsunuz değil mi? Efendimiz başka bir zaman bu hadisi söyleyecek şehitler için kaynağını öğreniyoruz nereden olduğunu. Ne diyecek Rabbimiz? Hayır. Kalemler kırıldı, defterler dürüldü. Dünyaya bir daha gitmek yok. Onun dışında bir şey iste. Ya Rabbi bu halimi dünyadaki kardeşlerime bildir baban bunu deyince semanın kapıları açıldı Ali İmran suresinin 169. ayeti nazil oldu Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin onlar diridirler Rablerinin katında rızıklandırılmaktadırlar ayeti nazil oldu açın sebebin üzül kitaplarını açın tefsir kitaplarını bu hadiseyi göreceksiniz orada Cabir öyle bir seviniyor ki Öyle bir seviniyor ki Demek babam bu halde artık ben ne isterim diyor Geliyor Aleyhissalatü vesselam efendimiz O günden sonra Cabir'e biraz daha farklı bakacak Dokuz tane kız kardeş onun sırtında Gencecik bir delikanlı Uhud'da yaşı daha yirmi değil Geliyor bir gün Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor. Biliyorsun babam vefat etti. Uhud'da şehit oldu. Dokuz kız kardeş kaldı. Bu kadar da borç. Ben tarlada çalışıyorum. Kız kardeşlerime bakıyorum. Ama bu borcu nasıl ödeyeceğim? Allah borcu ödeyenin ödeme arzusunda olanın kefilidir ey Cabir. Sen gayret et. Allah da sana yardım edecek Bunu diyor efendimiz Bunu demekle kalmıyor Ne yapıyor biliyor musunuz Cabir'in alacaklılarını öğreniyor Yahudiler değil Müslümanlardan alacaklı varsa Gidip onlara rica ediyor Borcun vadesini biraz genişletiyor Sonra diyor ki Cabir'e Tarlandan mahsulü kaldıracağın zaman Kaldırdığın anda beni çağır Cabir bin Abdullah da böyle yapıyor. Mahsulü kaldırıyor, efendimizi çağırıyor. Geliyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz. O mahsulün karşısında duruyor. Çağır diyor gelsin bütün alacaklılar. Geliyorlar. O alacaklılara o mahsulden ödüyor efendimiz. Diyor ki Cabir, vallahi borcumun tamamı o günkü mahsulde bitti. Bu bir mucizeydi bu bir mucize ve Efendimiz, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedim ki ya Resulallah Vallahi o mahsul karşılamazdı ama sen ki el vurdun dua ettin Allah senin vesilenle bereket ihsan etti Bu mucizeyi başkalarına anlatmam için bana müsaade eder misin anlat diyor anlatıyor bizim öyle haberimiz oluyor ve o şeye de şahit oluyor Cabir bin Abdullah. Ondan sonra nice şeylere şahit olacaktır. Cabir bin Abdullah Bedir'e Uhud'a katılmamış. Ama kendisinin bir ifadesini size söyleyeyim. Ben aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le tam 19 tane gazveye katıldım. O günden sonra olan bütün gazvelerde vardır. Hatta Uhud'un arkasında sadece Uhud'a katılanların katılmasının şart olduğu Hamraul Esed gazvesine de bir istisna olarak Cabir İbn Abdullah katılacak. Mesela biz onu Hendek gazvesinde görüyoruz. Hendek biliyorsunuz Ahsap ordularının yani Medine dışındaki Arap kabilelerin, Yahudilerin gelip katıldığı bir savaştı. O ahsap orduları Medine'ye geleceği zaman aleyhissalatü vesselam efendimiz ne yaptı? Selman-ı Farisi'nin görüşünü kabul ederek hendekler kazdı. İşte o hendekler kazılırken günlerce süren o kazım sırasında Müslümanlar çok büyük sıkıntılar çektiler. Açlıkla burun buruna geldiler. Kur'an da bundan bahseder bize. O anlara ait bir tabloyu aktarıyor. Cabir bin Abdullah Diyor ki günler geçmişti Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aç susuzdu Gittim eve hanıma sordum Hanım dedim evde bir şey var mı Bir rivayete göre Bir tavuk Bukhari ve Müslümin Rivayetine göre de bir oğlaktır Oğlak diye konuşalım Bir oğlağımız biraz da Arpamız var O oğlağı kes bir yemek pişir O arpayla da bir ekmek bir şehriye yap. Gideyim efendimizi çağırayım. Günlerdir aleyhissalatü vesselam aç. Hiç değilse gelsin biraz açlığını gidersin. Tamam diyor hanım. Hazırlıklara başlıyor. Cabir geliyor. Efendimizi çağıracak. Sahabenin yanında o daveti söylemiyor. Efendimizin tek bir anını gözlüyor. Efendimizi tek bir başına bulunca da koşuyor efendimizin yanına. Ya Resulallah diyor böyle böyle hanım bir yemek yaptı bir oğlak kesti pişirdi biraz da şehriye seni yemeye davet ediyorum. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir baktı hemdeklerin içinde kazma sallayan o sahabeye sonra döndü Cabir'e. Cabir dedi beni sadece beni mi çağırıyorsun Cabir bin Abdullah diyor ki utandım. Çünkü evdeki yemek yetmeyecekti başkalarına. Ya Resulallah dedim şu kadar yemek. ve vesselam Efendimiz. İsa'rı aleme öğreten bir rehberdir. İsar nedir biliyor musunuz? Yaşamak için yaşamak değil. Yaşatmak için yaşamaktır. Varlığını insanlığın selametine feda etmektir. Efendimiz bu işin rehberiydi, muallimiydi. Sahabe açken o tok gezebilir miydi? Döndü bir daha Cabir'e dedi. Cabir dedi. Şöyle de ellerini yapıp sahabeyi göstererek sadece beni mi? Cabir diyor utandım. Dedim ki ya Resulallah Ebu Bekir Ömer'i de alalım. Ama sadece siz. Kalktı Efendimiz ayağa. Ey muhacir topluluğu. Ey ensar topluluğu. Allah Resulü'nün sesini ve sedasını duyanlar Kardeşiniz Cabir sizi yemeye çağırıyor Herkes kazmayı bıraktı hareketlenmeye başladı Cabir diyor ki o anda tek söylediğim söz İnne lillah ve inna ileyhi raci'ün oldu Ne yapacağım ben şimdi? Dedi ki Efendimiz koş git hanımına haber ver Tencereyi yerinden etmesin biz geliyoruz. Koşa koşa koştu. Evden içeriye girdi. Erkekler de dinliyor hanımlar da ama hanımlar şu cümlelerime biraz daha dikkat etsinler. Bir İslam hanımının profilini şimdi öğreneceğiz. Hanıma diyor ki Cabir bin Abdullah o bambaşka bir hanım zaten. Ey hanım diyor adı Süheyme binti Mesut'tur. Yiğit bir hanımdır. Ey hanım diyor Resulullah geliyor arkasında da tam bir ordu hepsi yemeğe geliyorlar ne yapacağız biz şimdi ne diyor İslam'ın hanımı biliyor musunuz sen dedim mi Allah Resulüne ne kadar yiyeceğimiz var dedim merak etme o işini bilir teslimiyet bu. Eve bir misafir getirmek için pazarlık yapan hanımların bundan alacağı çok ders vardır değil mi? Bir misafir gelince ortalığı velveleye veren hanımların alacağı çok ders vardır. Evi geniş tutmanın Resulullah'ın bize söylediği bir sünnet olduğunu bilmemize rağmen halen sofralarını başkalarıyla paylaşmayan hepimizin alacağı çok ders vardır değil mi? Hanım böyle eğer sen dedinse ne kadar yiyeceğimiz var endişelenmene gerek yok o işini bilir. Geldi Allah Resulü arkasında ordu dedi ki Cabir bin Abdullah'a sen bugün bizim evimizin kapıcısın. Onar onar sahabeyi içeriye al yiyenler çıksın yeni bir on kişiyi daha al öyle yapıyor on kişi giriyor. Yemeklerini yiyip çıkıyorlar. Cabir merakla soruyor. Doydunuz mu? Sahabe bir elhamdülillah diyor. Seviniyor Cabir. Bir on kişiyi daha alıyor. O gün Hendek'te kaç kişi varsa o sofradan doyuyorlar. En son içeriden bağırıyor, bağırıyor Efendimiz. Cabir kimse kaldı mı? Hayır ya Resulallah gel diyor. Gittim içeriye yemek aynen duruyor diyor. Ve oturdum sofraya. Allah Resulü dedi ki yiyin ehlinize yedirin sonra da komşularınıza ikram edin. Açlık Medine'lilerin belini büktü diyor. Vallahi yedik ve komşularımıza da o yemekten aktardık diyor. Bu bir berekettir. İnanın bu bereket Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek elleriyle olmuştur. Ama şuna da inanın. Eğer Allah için bir iş yapılırsa Allah biri bin eder Buna inanın iman derecesinde inanın Çünkü bunun örneklerini görüyoruz elhamdülillah İş Allah için yapılınca kulun bittiği yerde Allah'ın yettiğini sizde bizde defaatle hayatlarımızda görmüşüzdür Cabir ibn Abdullah'ın Hendek'teki kahramanlığı Hendek Gazvesi sırasında da devam edecek. Hicretin 7. yılı Zâturrikâ gaz Gazvesi Cabir İbn Abdullah yine o gazvede. Gazveyi bize en detaylı anlatan odur aslında. Bugün siyer kitaplarına bakın. O gazveyi bize anlatan o rivayetin sahibi Cabir bin Abdullah'tır. Mesela o gazve sırasında Gavres isimli bir müşrik o anda müşrik ama sonra Müslüman olacak olan bir zatı da bize anlatan Cabir'dir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir ağacın altında dinleniyor. Gavres isimli bir müşrik sinsice efendimize yaklaşmış. Kılıcını çekmiş o anda efendimize indirecek kimseler yok aleyhissalatü vesselamın etrafında. Kılıcını çektiği anda o müşrik diyor ki seni benim elimden kim kurtaracak? Efendimiz gözlerini açıyor hiç istifini bozmadan Allah'a itim itimatla Allah'ta eşsiz güvenle Allah diyor. Bir Allah diyişi müşriğin elinden kılıcı düşürüyor. Efendimiz alıyor eline kılıcı seni benim elimden kim kurtaracak diyor. Ya Resulallah bahtına düştüm diyor. Ben bir hata ettim sen beni affet diyor. Affediyor müşrik olarak gelen kavres o anda radiyallahu anhu olarak oradan çıkıyor. Yani bir sahabi oluyor. Öldürmeye giden ölüyor. Öldürmeye giden diriliyor ölüme gittiği o yolda. Bu rivayeti bize aktaran da Cabir bin Abdullah'tır. Asıl gazvenin dönüşünü anlatıyor bize kendisiyle alakalı olduğu için Yaşlı bir devesi var ne yapıyorsa deve İslam ordularına yetişemiyor Efendimiz soruyor geride kalan var mı ya Resulallah Cabir geride kaldı diyorlar Biraz bekliyor orduyu Cabir yetişiyor hareket ediyor ordu biraz sonra Efendimiz soruyor Geride kalan var mı Cabir geride kaldı diyorlar Efendimiz gidiyor Cabir'in yanına. Cabir diyor niye geride kalıyorsun? Ya Allah diyor. Yaşlı devem bir türlü gelmiyor. İn diyor deveden iniyor. Deveye sopayla şöyle bir dokunuyor aleyhissalatü vesselam ve bir dua ediyor. Bir anda deve kalkıyor ve gençleşiyor. Bin devene diyor? Biniyor. Cabir ordunun hep önünde gidiyor. O ordunun önünde gidince ve vesselam efendimiz tebessüm ediyor. Öyle ki mübarek dişleri görünürcesine gülüyor. Sonra Cabir'le sohbet ediyorlar. Cabir diyor sen birkaç sene önce evlendin değil mi? Evlendim ya Resulallah. Süheyme binti Mesut'la evlenmiş. O hendeyin kahramanı olan o sofranın kahramanı olan kadınla. Peki evlendiğin kadın kimdi? Ya En Ensar'dan dul bir kadınla evlendim aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Cabir senin gibi genç yakışıklı gerçekten çok yakışıklıdır güzel birisi niye dul bir hanımla evlensin şöyle genç bir hanımla evlenseydin Doğurgan bir hanımla evlenseydin Evde onunla neşelenseydin O da seninle neşelenseydi olmaz mıydı Bakın Efendimizin konuşmaları bunlar İnsani olarak Allah Resulü'nün Sahabe kurduğu bağdan bahsediyoruz Ne diyor Cabir bin Abdullah Ya Resulallah diyor Biliyorsun babam şehit olunca Dokuz tane kız kardeş kaldı İstedim ki olgun bir hanımla evleneyim de Evde huzursuzluk çıkmasın. O hanım bana hanımlık yaparken kardeşlerime de analık yapsın. O kadar mesut oluyor ki Efendimiz. Açıyor orada ellerini. Cabir bin Abdullah'ın o fedakarlığından dolayı ona dua ediyor. Bu kadar mı? Hayır. Asıl işi söyleyeceğim size. Devam ediyor yolculuk. Deve hareketlenmiş gidiyor efendimiz deveye şöyle bir bakınca Cabir diyor gel bu deveyi bana sat ya Resulallah sana hediyem olsun diyor hayır diyor ben istemeden bana verseydin hediyeni kabul ederdim ama istedim şimdi bana bir fiyat söyle o fiyata ben alacağım öyle mi ya Resulallah diyor öyle benim devem çok değerlidir ya Resulallah 400 dirheme satarım. Çok büyük bir para on deve parası inanın ki Efendimiz diyor çok pazarlık ediyorlar bir iki saat sürüyor o pazarlık. Onun için o gecenin adı hadis kitaplarında Leyletül Bayirdir, deve gecesi size dağıtılan kitap listeler var orada o hadis var. Leyletül Bayir gecesi Deve gecesi o gece Çünkü o gece bir saat boyunca O pazarlık devam etmiş Şu fiyata satarsın Bu fiyata satarım En son 40 dirheme anlaşılmış Medine'ye gidilecek O paralar ödenecek Deve de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Teslim edilecek Varıyorlar Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e getiriyor deveyi Efendimiz alıyor deveyi, 40 dirhemi veriyor. Sonra o deveyi de veriyor. Bu da benim sana hediyem diyor. Ne diyecek biliyor musunuz Cabir o gece için? Leyletül Ba'ir gecesi ve vesselam Efendimiz benim adımı anarak tam 25 kez benim için istihfarda bulundu. Yok bunun ikinci bir örneği. 25 kez Aleyhselatü vesselam efendimiz Cabir için istiğfarda bulunmuş. Ne demek bu biliyor musunuz? 25 kez cennetle müjdelenmek demek. İstighfarı yapan Aleyhselatü vesselam efendimizdir. Artık siz buradan anlayın. O gazveden sonra da Cabir hep olması gereken yerindedir. Tebuk'ta, Veda Haccı'nda Öncesinde Hayber'de Hudeybiye'de Umretul da, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ondan razı ve memnun bir biçimde gidecek Halifeler döneminde Cabir İbn Abdullah Yine hep kendisine yakışan bir kametle duracak İrtidat hareketlerinde Hazreti Ebu Bekir'in yanında Hazreti Ömer'in yanında Fetihler'de Şam fetihlerinde, El-Cezire fetihlerinde. Size Şam fetihlerine ait bir tablo aktarayım. Ravi diyor ki, ordunun komutanı Malik, orduyu şöyle bir denetledi, bir de baktı ki, suvarilerin hepsi atlarının üstünde, bir tek Cabir atının aşağısında, eli de atının üstünde, atıyla birlikte yürüyor. Cabir diyor, Allah o atı taşıyasın diye değil o seni taşısın diye sana verdi. Bin atına öyle çık cihada. Diyor ki komutana ey Malik ben de biliyorum binmiştim de ama istiyorum ki bineyim biraz dinlensin. Hem ben de size yük değilim zaten yetişiyorum. Ben ve vesselam efendimizden duydum. O dedi ki Allah yolunda. Ayakları tozlanan mücahide Allah cehennemi haram kılmıştır. İstiyorum ki ayaklarım da biraz cihat meydanında tozlansın. Peki diyor bir şey demiyor. Yürüyor biraz daha ilerliyor ordu. Ordu komutanı Malik bir de bakıyor ki arkalardan. Cabir halen atını tutmuş ipinden atına binmeden geliyor. Oradan bağırıyor. Cabir diyor. Bin atına o atı Allah sana binmek için verdi Allah sana böyle bir ikramı vermişse Niye bu nimetten mahrum olasın Cabir bin Abdullah da geriden bağırıyor Aynı cümleyi söylüyor Evet diyor Allah binmek için verdi Binmiştim şimdi indim Atımı dinlendiriyorum size de yük değilim Ben ve Selam efendimizden duydum O dedi ki Allah yolunda ayakları tozlanan mücahide Allah cehennem azabını haram kılmıştır. Ravi diyor ki bu sözü duyunca süvariler birer birer atlarından indiler. 4 bin süvari bir anda atlarını tuttu yürümeye başladılar. Vallahi hayatım boyunca öyle bir manzaraya şahit olmamıştım... O günden sonra da olmayacağım. Allah yolunda güzel bir hayrın vesilesi olacak o gün Cabir bin Abdullah. Hazreti Ömer döneminde böyle. Hazreti Osman döneminde böyle. Hazreti Ali'nin döneminde hep Hazreti Ali'nin yanında. Cemel'de, Sıffın'da, Nehveran'da. Hazreti Ali neredeyse Cabir bin Abdullah da orada. Hazreti Ali şehit olacak, o Medine'ye gelecek. O gün gelişen olayları biliyorsunuz. O olaylara karşı sükunet tavrının yani sessiz bir muhalefetin sahibi olacak. Biat etmeyecek yıllar yılı. Sonra Ümmü Seleme validemizle istişare ettikten sonra biat edecek. Ama yıllarca o gün hakim olan Emevi zihniyetine hep karşı duracak. Ne olacak biliyor musunuz hayatının sonlarına doğru? Ümmetin firavunlarından olan bizim ümmetimizin de ne yazık ki firavunları var. ve vesselam Efendimiz ilk önce bu ifadeyi Ebu Cehil için kullandı. O bizim ümmetimizin firavunuydu dedi. Ebu Cehil ölmedi. Ebu Leheb de kıtalar dolaşıyor. Halen bu ümmetin Ebu Cehilleri de var. Ebu Lehepleri de var. O günde onlardan bir tanesi Haccacı Zalim diye bilinen Haccac İbn Yusuf'tu. Ne yaptı biliyor musunuz? Haccac Cabir bin Abdullah'a bildiği hakikatleri dile getirdiği için ellerini kurşumlattı ve hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetti. Gözlerini kaybedince sözü şu oldu: Elhamdülillah. Allah gözlerimi aldı da şu zalimlerin zulümlerini görmüyorum artık. Bu onun imanının kalitesini gösteren bir şeydir. Böyle bir hayatın sahibi olarak... ...hicretin 78. yılında... ...90 yaşlarında... ...Medine'de vefat edecek. Vefat edeceği zaman oğullarına diyecek ki... ...ne yapın yapın... ...benim cenazemi haccaca kıldırtmayın... Eğer ben onun kıldırdığı namazla Rabbime gidersem ben Rabbime karşı mahcup bir edayla giderim. O gün yaygın bir kanaattir. Vali kimse o kıldırır. Ve oğulları bundan dolayı bir yolunu bulacaklar. Hazreti Osman'ın oğlu Eban İbni Osman'a kıldırtacaklar cenaze namazını. Cabir bin Abdullah'ın 90 senelik ömrü bu. Onun cihadı, onun mücadelesi böyle. Ya ilim sahasında onun içinde birkaç şey söyleyip sözlerimi toparlayayım. 1540 tane Aleyhisselatu vesselam efendimizden hadis rivayet etti bize. Gerçekten sahabenin büyüklerinin birçoğunun talebesidir o. Tabiinin imamlarından bir çoğunun da hocasıdır o. Zaten İslam'da ilim geleneği böyledir. Yukarıdan ilmi aldığı hocalar aşağıda ilmi verdiği talebeler olur. İlim böyle öğrenilir böyle üretilir zaten. Cabir bin Abdullah da bu işin ilk geleneğinin sahibi olarak Muaz İbni Cebel'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Abdullah İbni Mesud'un talebesi ama atanın, Hasan-ı Basri'nin, Tavus'un ve onlarca tabi'nin imamının da hocasıdır. Onun hadis konusundaki hassasiyeti inanın çok önemlidir. Bir hadis duymuş Efendimiz'den. Mazlumun hakkını yiyerek... Allah'ın huzuruna gidene Allah cehennemi yazmıştır hadisini duymuş. Bu hadisin ravisi sahabeden Abdullah İbni Uneyz. Acaba duyduğum hadis duyduğum rivayet doğru mu diye kalkmış Medine'den bir aylık yolculuk yaparak Şam'a gitmiş. O hadisi öğrenmiş doğrulatmış geri dönüp gelmiş. Aynen böyle bir hassasiyetle biz onu Mısır'a Ukbe İbni Amir'in yanına gittiğini de biliyoruz. İlmi böyle yerine getirmiş. O bir taraftan helal kazanç üretirken bir taraftan da hep ilmin sahibi olmuş. Şimdi aziz kardeşlerim onun hayatı bereketli saatlerce anlatsam ben de anlatmaya doymam biliyorum siz de dinlemeye doymazsınız. Ama siz az söz ile çok şey anlarsınız Madem biz bugün Cabir bin Abdullah'ın hayatını Anlamaya çalıştık Ben onun hayatından Size beş tane cümle Söyleyeyim Benden duyar gibi değil inşallah. ondan duyar gibi İlham kaynağımız o çünkü Ondan duyar gibi Dinleyin ve ne olur Elinizi ayağınızı Öpeyim Ayağınızın altındaki tozu öpeyim Burada bırakmayın hayatlarınıza taşıyın Hayatlarınıza taşıyın ki Şurada ürettiğimiz Şurada gayret etmeye çalıştığımız Şu çabanın Allah katında bir değeri olsun Ne olur sadece bu hakikatleri Bu güzellikleri meclislerde bırakmayın Hayatlarımıza ve evlerimize taşıyın Taşıyalım Taşınmasına da gayret edelim ki Bizler de inşallah o rahmetin ve bereketin muhatabı olalım. O beş cümleyi emanet olarak size veriyorum. Bir, başkalarının emeğiyle değil, ellerinin emeğiyle geçin ki Allah ve Resulü o elleri sevsin ve cehennem azabı o ellere haram olsun. Bunu dedi değil mi Cabir bin Abdullah? Dedi. Bir daha tekrar edeyim bu cümleyi. Başkalarının emeğiyle değil. Ellerinin emeğiyle geçin ki. Allah ve Resulü o elleri sevsin. Ve cehennem azabı o ellere haram olsun. iki Helal dairesi geniştir. Keyfe de kafidir. Bahanelere sığınıp. Haramları meşru görme ki. işin Gücün. İmanın bereketlensin. Bahanelere sığınıp haramları meşru görme ki ne yapayım? Herkes faiz yiyor. Ben de yiyorum deme. Sen herkes değilsin. Allah herkes diye bize hesap sormayacak. Sen bugün faizin umumi bela olduğu bu dönemde asrı felaketi yaşadığımız şu günlerde haram kazancın Ceplerimize kadar aktığı bu günlerde Eğer dirayetle Cabir gibi Gayret içerisinde olursan Vallahi birin bin olacak Birilerinin geçinmediği paralarla Sen geçineceksin Çünkü en büyük zenginlik Kanaattir Kanaattir, kanaattir. Eğri oturalım doğru konuşalım diye bir söz var Allah aşkına hepiniz Vicdanlarınıza sorun bugün bu memlekette bizim geçinme gibi açlık gibi bir imtihanımız mı var yoksa daha iyi bir geçinme gibi arzumuz mu var sorun bizim açlık diye bir sorunumuz yok Allah'a şükür var hepimizin var. Bizim babalarımızın dedelerimizin yaşlı amcalarımız dedelerimiz var işlerinde Çocuklarını anla, çocukluklarını anlatsınlar bize evlerindeki yemeklerini anlatsınlar bize bugün evin beş nüfusu varsa beş tane evde cep telefonu var hangi açlıktan bahsediyorsunuz halen buna rağmen daha iyi geçinme adına harama bulaşırsak Allah bunun hesabını sorar bize. Onun için bahanelere sığınmak yok. Ne yapalım demek yok. Cabir gibi hassasiyetle yürümek var. Üç, mideni doyurduğun gibi ruhunu da sohbetle, kelimelerle doyur ki gerçek manada dinlenebilesin. Yüreğinin ve gözünün açlığını giderebilesin. İnsanın iki midesi vardır. Biz tek bir mide bilir ve ona çalışırız. Bir bildiğimiz mide ona iyi çalışıyoruz. Bir de ruhun midesi vardır. Bakın niye beni dinliyorsunuz saatlerdir? Ruhunuzu dinlendiriyorsunuz. Ben kelime söylüyorum. Kelimeler ruhlarınızın gıdası oluyor. Eğer biz bunu gelenek haline getirirsek, dinlenmenin nasıl olduğunu anlarsak, İnanın zamanlarımıza bereket hasıl olur. Yine hepimizin bir derdine dikkat çekeceğim. Bugün 12 saat 14 saat bazılarımız 16 saat dünya için çalışan insanlarız. Yoruluyoruz da Allah için yorgun argın eve geliyoruz. Nasıl dinleniyoruz evde ben size bir tablo söyleyeyim. Oturuyoruz sihirli kutunun karşısına alıyoruz elimize kumanda denen bir aleti. Adı kumanda ama aslında biz kumanda etmiyoruz. O bizi kumanda ediyor. Oradan oraya, oradan oraya 2-3 saatimizi o televizyonun karşısında geçiriyoruz ve onun arkasından da yatağa giriyoruz. Allah aşkına o kadar haramla meşgul olan bir göz, bir yürek, bir zihin nasıl dinlensin? Sonra kalkıyoruz uykudan. 8 saat yatmışız. Halen hiç yatmamış gibiyiz. Sebebi burada. Dinlenme nerede biliyor musunuz? Dinlenme Cabir bin Abdullah gibi. Tarlada çalışıyor. Yorgunluktan ayakta duracak gibi değil. Ona rağmen eve gitmiyor. Varıyor Mescid-i Nebevi'ye. Orada Aleyhisselatü vesselam efendimizi dinliyor. Ruhunu orada dinlendiriyor. Geliyor eve yatıyor. Uykusunda Cebrail ile, Mikail ile, İsrafil ile, Bedrin şehitleriyle, ashabın büyükleriyle sabaha kadar haşır neşir oluyor. E gündüzü öyle olanın gecesi öyle olacak. Ne olur? Gidin herhangi bir sohbete bu sözümü isterseniz yadırgayın. Gidin bir sohbete orada yatın. Yatın. Orada uyuklayın. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? O mecliste Allah için Allah'ın adını yüceltmek için toplanan bir mecliste maksadı başka bile olsa birisi oturursa melekler onun için de istiğfar eder. Soruyor melekler Rabbimize ya Rabbi onun maksadı başka oraya o iş için gelmemiş olsun. Onlarla beraber olanlar şaki olmaz diyor. Budur. Gidin orada uyuklayın. Gidin orada yatın. Ama oradaki o bereketten istifade edin. Ruhun dinlenmesinin orada olduğunu unutmayın. Dört. Beşer olarak elinden gelen ne var ise onları ortaya koy ki. Elinden gelmeyenler için. Rahmete muhatap olasın, ilahi teveccühlere mazhar kılınabilesin. Beşer olarak elinden gelen ne var ise onları ortaya koy, sen bir yap. Elinden gelmeyenler için rahmete muhatap olasın, ilahi teveccühlere mazhar kılınabilesin. 5. Helal lokma hassasiyetin, ilim azığın. Mücadele azmin Ve Allah yolunda cihat En büyük emelin olsun ki Cabir gibi Peygamberden dua alasın İstihbar kazanasın Cennette onlara komşu olabilesin Allah hepimizi o komşulardan eylesin Komşuluğa layık olanlardan eylesin Peygamber aleyhissalatü vesselam Halen dua ediyor Halen cabire yaptığı gibi İstihbar etmeye devam ediyor İstiyorsanız eğer Ondan dua almak O istihbara muhatap olmak Yapacağınız iş belli Cabir olmak Cabirin ruhunu Zonguldak'ın Şu toprağında diriltmektir Söz emanet Emaneti size emanet ettim Artık siz bilirsiniz İster sadakat gösterir ister sadakat göstermezsiniz Ama ben biliyorum ki Cabir bin Abdullah'ın hatırına Onun emanetine Sahip çıkıp Onun ruhunu bu topraklarda Çoğaltacak ve cabirlerin Yetişmesine katkı sağlayacaksınız Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esselamu aleykum Ve rahmetullahi ve berekatuhu